bitti mi usta? Var hocam. Şunu arayayım bunu sonra. Hocam ben diyor Suriye'ye gidip cihad etmek istiyorum ama benim para borcum var. Buna göre nasıl yapayım? Valla ben şahsen bu Suriye'de hani tabii ki e, burada alimler özellikle Suriye'deki alimler diyorlar ki Suriye halkı dışında başka şahısların Suriye'ye gitmelerini gerek görmüyorlar. Çünkü Yani erkek veya otamucahitler çoktur Suriye olup da ama Suriye'deki e, mazlum Müslümanların ihtiyaçları neyse o ihtiyaçlarını vermek en efdaldır Örneğin e, yemeklere ihtiyacı ihtiyaçları var artık neye ihtiyaçları varsa o ihtiyaçları bulup da onlara göndermek en doğrusudur çünkü oraya gideceği zaman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 Allah korusun. O zaman gitmemesi en doğrusudur yani. E, çünkü daha başka bir şey de var. E, özellikle bu e, uluslararası olan e, cihat hareketleri hareketlerine e, sahip olan genelde dış istihbarattır. Bu dış istihbaratlar da bu tür şahıslarla oynuyorlar. Örneğin adam Afganistan'a gidecek, Çeçenistan'a gidecek, Kosova'ya gidecek, nereye gidecek, Suriye'ye gidecek derken burada bakıyorsunuz ki genelde genelde istihbarat bu tür şahısları ne yapıyor kullanıyor. Evet. Ve bunun neye dayanarak söylüyorsun deseniz veya da deseler mesela geçmişte Afganistan'da cihada katılan, Afganistan cihadına, Kosova cihadına, Bosna hersek cihadına katılan şahıslar isimleri yazdırılıyor. Ondan sonra geldikten sonra tabii orada barış olduktan sonra O kişilerin ismi hepsi terörizm listesine geçtirdiler. Ve onlar tek tek yakalanıp hep hapishane, hapishane, hapishanelere sokuyorlar. Ee, doğrusu yani benim kanaatim hani Süriye halkının o Süriye düzenine karşı yapmış oldukları savaş e, şeridir. Ama ille de diğer ülkelerden oraya gidilir mi gidilmez mi ben acizene orada durgunluk